İnsanlık Tarihinde Mistisizm ve Tasavvuf Ebu Hanzala Bizleri Yahudilerin ve Hristiyanların sapkınlıklarından sıratı mustakimle koruyan, mutlak hakkı bizlere öğreterek beşer ürünü batınlardan muhafaza eden, Allah'a hamd, salat ve selam Rabbini ve onu razı edecek olan amelleri tüm açıklığıyla bizlere öğreten, en kamil mürşit parıldayan kandil, yol gösterici rehber ve her haliyle örnek olan Rasul olsun. Rabbimizin izni ve yardımıyla yeni bir yazı dizisine başlayacağız. Başlıktan da anlaşılacağı üzere yazı dizimizin konusu, tasavvuf ve onunla alakalı bazı kavramlar olacak. Tasavvufun kaynağı, tarifi, mutasavvıfların Allah tasavvuru, bilgi kaynakları, peygamberliğe yaklaşımları, şeyh ve keramet anlayışları, farklı dinlere bakışları, ahlak ve adap anlayışları, etkilendikleri dinler ve felsefi akımlar, meşhur tasavvuf öncüleri ve bazı fikirleriyle tasavvufun tağuti düzenlerle nasıl bir ilişki içinde olduğu gibi meseleler yazımızın mihverini oluşturacak. Kendi kaynaklarından tasavvuf ehlinin bu konular hakkında ne düşündüklerini aktaracak ve Kur'an sünnet bütünlüğü içerisinde bazı değerlendirmeler yapacağız. Allah Subhanahu ve Teala insanı yaratırken iki eğilimle yaratmıştır. Kur'an'ın ifadesiyle fücur ve takva eğilimi insanın tabiatına yerleştirilmiş ve onun ayrılmaz parçası kılınmıştır. Yemin olsun nefse ve onu en güzel şekilde yaratana, ona fücuru ve takvayı ilham etmiştir. Şems suresi 7 ve 8. ayetler İnsanın bu iki yönünü dünyevileşme ve ahiret temayülü olarak isimlendirebileceğimiz gibi buna maddi ve manevi eğilim de diyebiliriz. İnsanlık var olduğu günden bu yana insanlar bu eğilimlerine göre bir yaşantı sürmüş ve genel olarak üç kısmı ayrılmışlardır. 1. Nefse bu eğilimleri yerleştiren Allah'ın, peygamberlerine uyan ve şeriatla bu iki eğilimi dengeleyen insanlar… 2. Tabiatında var olan, maddi yöne eğilen, dünya perest, ahiret hayatını önemsemeyen, maddeci insanlar. 3. Manevi yöne ağırlık veren, dünyadan eletek çekmiş, toplumdan uzaklaşmış, münzevi insanlar. Şeriat yani vahiy, dengedir. İnsan, Allah'tan bir yol olmaksızın sonuca ulaşmak istediğinde, kendi acziyeti ve onu saptırmak için pusuda gizlenen şeytanların saptırmasıyla dost doğru yolun dışına sapar. Tarih boyunca insanların çoğunluğu maddeye eğilim göstermiş, dünya hayatını asıl hayat olarak telakki etmişlerdir. Bu durum toplumların yozlaşmasına, mal biriktirenlerin mazlumları ezmesine, ahlak temelli olmaktan ziyade menfaat temelli ilişkilerin gelişmesine sebebiyet vermiştir. Toplumdaki bu yozlaşma bazı insanları rahatsız etmiş ve arayış içerisine sokmuştur. Her ne kadar toplumlarda azınlığı temsil etseler de, her dönemde toplumun genel gidişatından rahatsız olmuş, maneviyata önem veren ve kendini dinlemek isteyenler ola gelmiştir. Bu duruma dinlerin egemen olduğu toplumlarda da felsefi akımların yoğun olduğu veya sanat ve eğlence merkezli toplumlarda da rastlamak mümkündür. Genel olarak mistisizm olarak isimlendirilen bu eğilim hakkında kısaca bilgi vermek yerinde olacaktır. Mistisizm kelimesi eski yunancadan alınmadır. Dilsiz olmak, konuşmamak, dudakları ve gözleri yummak gibi anlamlara gelir. Terim olaraksa insanı ahlaken yüceltme, ruhi saadete erdirme, özündeki hakikati kavratma, görünen dünyanın üstünde ve ötesinde görünmeyenin şuuruna erdirme çabasıdır. Dinlerin deruni ve ruhani yönüdür. Bu bakımdan din fikri nasıl insanlık kadar eski ise mistisizm ve ruhani hayatta o kadar eskidir. Dinsiz bir toplum olmadığı gibi mistik tarafı, ruhani hayatı bulunmayan bir din de mevcut değildir. İlahi menşeli dinlerde olduğu gibi beşeri dinlerde de vardır. Mistik tecrübe denilen ruhi duyuş ve deruni anlayışın mahiyeti bütün dinlerde ve felsefi sistemlerde benzerlikler arz etmektedir. Mistisizm, farklı toplumlarda hep farklı isimlerle var ola gelmiştir. Filozoflar, buna hikmet, sopiyah derler. Hristiyanlıkta bu ruhbanlık olarak açığa çıkmıştır. Yahudilikte Kabala, İslam'a müntesip olanlar arasında da tasavvuf olarak belirmiştir. Farklı toplumlarda bu duruma dair şu örnekleri verebiliriz. Hindistan Hint bölgesindeki en eski dini metin vedalardır. Bunların tanrısı Brahma'dır. Hindular Brahma'yı düşünmek için insanlardan uzaklaşmak, müzevi bir hayat sürmek ve hep onu zikretmek gerektiğine inanırlar. Bu dünya bir rüyadan ibarettir. Her şeyi fena bulacaktır. Onun için dünyaya bağlanmak yanlıştır. Dünyaya bağlılık, hırs, rekabet, üzülmek gibi duyguları beraberinde getirir. Asıl saadet, Brahma'nın mutlak vücudunda yok olmak ve kendini kaybetmektir tasavvufçuların fena finlah dedikleri şeyin aynısıdır. Yine bu topraklarda milattan önce 600'lerde ortaya çıkan Budizm de insanı maddecilikten kurtarmayı hedeflemiştir. Şehrin kaynağı şehvet ve ihtirastır. Hayattan gaye ruhu nefsin esaretinden kurtarmaktır. Bu da tefekkür ve riyazetle mümkündür. Dünyayla alakayı kesmek ve benlik kayıtlarından kurtulmak insanı esaretten kurtarır. Hint dinleri ve bunların İslam tasavvufuyla benzerliklerini detaylı bir şekilde inceleyen eser olarak el Biruni'nin Tahkiku Malin Hint eseri en eski kaynaklardandır. Sultan Mahmud'un Hint topraklarını İslam coğrafyasına katmasıyla araştırmacılar bu bölgeye yoğun ilgi göstermeye başladı. Dönemin tanınmış ilim ve bilim adamlarından Biruni bu bölgeye gitti. Dillerini öğrenip orada yaygın dinleri araştırdı fark ettiği bazı benzerlikler üzere tasavvuf ve Hint dinlerini karşılaştırdı. Tasavvuf tarihiyle alakalı kitap yazanlar onun bu eserine farklı yaklaşmışlardır. Tasavvufa karşı olanlar, özellikle onun İslam kaynaklı olmadığını söyleyenler bu kitabı överken, tasavvuf taraftarları ve ısrarla onu İslami kaynaklara dayandırmak isteyenlerse bu kitabı eleştirmişlerdir. Mısır Mistik düşüncenin mimarı kabul edilen, Hermes tottur. Ona göre bizim aklımız Allah'ı tasavvur edemez. O zaman ve mekandan münezzehtir. Ancak kullarından seçkin olanlara bazı pencereler açar. Onları kemalinden bazı tecellilere mazhar kılar. Onlar yaşadıkları ve hissettikleri bu duyguları anlatacak kelime bulamazlar. İnsanlar bu mertebeye uzun ve yorucu bir çile mertebesinden sonra ulaşırlar. Bu ilme vakıf olmak isteyenler mabetlerdeki din adamlarına başvururlar. Bazı imtihan ve Çin'e süreçlerinden geçtikten sonra müritliğe kabul edilirler. Yunanistan. Pisagor, Eflatun ve Sokrat'ın öncülüğünü yaptığı akımdır. Pisagor, Mısır mabedlerinden öğrendiği Hermes-Tot öğretisini kendi bölgesinde yaygınlaştırdı. Kurduğu okula öğrenci kabul ederken önce onları imtihana tabi tutar sonra müritliğe kabul ederdi. Çineli imtihan sürecini tamamlayanlar tasfiye mertebesine geçer ve batıni ilimleri öğrenmeye başlarlardı. Yahudilik Milletler arasında dünya malına en fazla düşkün olan ve önünden korkanların Yahudiler olduğunu Kur'an'dan öğreniyoruz. Ancak onların içinden mistik eğilimlere sahip ve insan ruhunu arındıracağını iddia eden bir akım var olmuştur. Kabalizm olarak isimlendirilen kabalacılar, Musa aleyhisselamla beraber Allah'ın huzuruna giden 70 seçkin insanı baz alarak seçilmişlik ve bu mertebeye ulaşmanın metoduna inanırlar. Bu inancın özü, türdağında Musa'nın çektiği sıkıntılara mukabil çile, Allah'ın tecellisine mukabil bazı ilimlerin insanı açılması ve ilmin ledunu elde etmesidir. Hristiyanlık Semavi dinler arasında mistik yönü en fazla olan din Hristiyanlıktır. Kur'an onların bu durumunu dinlerinde bidat olarak çıkardıkları ruhbanlık diye isimlendirir. Osman bin Maz'un radıyallahu anh geceleri ibadet, gündüzleri oruçla geçirmeye başladığında ve evlenmemeye karar verdiğinde Resulullah onun bu yaptığının ruhbanlık olacağını ve İslam'da ruhbanlık olmadığını bildirmiştir. Hristiyan ruhbanlığına göre ruhun semayla bitişmesi ve dünyanın sufri ahlaklarından sıyrılması için münzevi bir hayat sürekli ibadet etmek ve Allah'ı anmak gerektir. Evlilikte dahil dünyaya dair ne varsa bunları terk etmek sadece Allah'a yönelmek esastır. Görüldüğü gibi toplumda var olan ahlaki bozulmalar ve dünyevileşme her çağ ve ortamda bu eğilimlere sahip insanların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Burada asıl mesele böyle bir eğilimin vahyin onayını almaması ve insan fıtratına aykırı olmasıdır. Bu ümmetten önce böyle bir eğilim gösteren Hristiyanların bu yaptıklarının Allah'ın emri olmadığı açıkça belirtilmiştir. Bir bidat olarak türettikleri ruhbanlığı ise biz onlara yazmadık, emretmedik. Ancak Allah'ın rızasını aramak için türettiler ama buna da gerektiği gibi uymadılar. Bununla birlikte onlardan iman edenlere ecirlerini verdik. Onlardan birçoğu da fasık olanlardır. Hadid Suresi 27. Ayet Bu ümmette de bu tarz eğilimleri olan insanlar olmuştur. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunlara tepki göstermiş ve yaptıklarının onun sünnetinden yüz çevirmek olduğunu söylemiştir. Ey Osman! Benim sünnetimden yüz mü çevirdin? Ben ruhbanlıkla emrolunmadım.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 Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ruhbanlığın İslam'daki karşılığının çok farklı olduğunu beyan etmiştir. Sana cihadı tavsiye ediyorum. Benim ümmetimin ruhbanlığı cihattır. İslam'ın mi olan tasavvuf böyle bir eğilimin ürünüdür. Emeviler dönemiyle başlayan, Abbasilerle zirveye ulaşan, lüks ve dünya eğlencesine düşkünlük ve buna bağlı olarak toplumda oluşan yozlaşma insanları bu tarz şeylere sevk etti. Toplumu ıslah edemediklerini düşünen iyi niyetli insanlar bozulmamak adına toplumu terk etmeyi çare olarak gördüler. Bu fetihlerin genişlediği ve farklı kültürlerin İslam'a girdiği bir zamana denk geldi. İslam'ı kabul eden ama İslam öncesi hayatlarını cahiliye olarak görüp ondan uzaklaşamayan bu yeni Müslümanlar kendi kültürlerini bu arayış içinde olan insanlara sundular. Böylece bir kesimin ahlaki arayış ihtiyacı bir başka kesiminde kopmak istemedikleri geleneklerini İslam'da yaşatma fırsatını doğurdu. Bununla beraber kötü niyette bu dine giren ve İslam'ın saf tevhid anlayışını bozmak isteyen birileri de bu tarz eğilimleri bir fırsat olarak gördü. Yazı dizisinde ara ara değineceğimiz gibi tarihte zındıklıkla meşhur ve İslam mahkemelerinin zındıklıklarına hükmettiği çoğu sapıklık önderi tasavvuf kismesi altında faaliyetlerini icra etti. Modernizm son iki asırda insanlığa çok şey vaat etti ancak vaat ettikleri yerine gelmediği gibi insanlığı dönüşü olmayan bir bunalıma sürükledi. Hız, haz ve hayal tanrılarını ibadet edilesin putlar olarak icat ettiler. ''İnsan özgürdür, hayal ettiği her şeyi hızla yapmalı ve kendini nasıl mutlu hissediyorsa öyle yaşamalıdır.'' dediler. Dinlerin insana pınanga vurduğu, özgürlüğünü elinden aldığı fikrini inceden inceye nesillere aşıladılar. ''Mutlak doğru yani hak dinlerin savunduğu şeyler değil, bilimin ve deneyin ispat ettiğidir.'' dediler. Böylece insanlık bu yeni keşfedilen dünya düzeninde daha mutlu olacak ve asırlardır dinlerin ahiret mutluluğu vaadiyle insanların elinden aldığı dünya mutluluğu yeniden elde edilecekti özellikle son yüzyılda kulağa hoş gelen bu vaatlerin insanlığa felaketten başka bir şey getirmediği, insanların bırakın mutlu olmayı, yaşamayı dahi tahammüllerinin kalmadığı, yaşayanların da bunalım ve psikolojik rahatsızlıkların pençesinde boğulduğunu müşahede ettik. Tarihte hiç görülmemiş ahlaki yozlaşmaya insanlık şahit oldu. Geçmişte olduğu gibi bu durum insanların arayış içine girmesini sağladı. Kaybolan ve insan için zaruri ihtiyaçlardan olan tapınma, kulluk ve ahlak ilkeleri insanlara bunları vaat eden mistik akımlara yönelişi arttırdı. Uzakdoğu ahlak felsefeleri, Yunan ahlak öğretileri, Buda öğretileri, yoga ve tasavvufa elimlerde artış gözlendi. Modern dünyanın bataklığında debelenen bağımlı insanların çareyi adı yaman menzil gibi yerlerde araması, saf İslam anlatıldığında şiddetle karşı çıkıp tasavvufu sahiplenmeleri de böyledir. Çünkü tasavvufu olan bu teveccüh din arayışından değildir. Aynı teveccüh batıda da vardır. Bu teveccüh yitirilen bazı ahlaki değerleri elde etme isteğidir. Fıtrata uygun kolaylık dini olan İslam'ın öğretileri, bu arayış içinde onları kesmemekte, onlara yeterli görünmemektedir. Onlar içinde bulundukları kötü durumdan ancak mucizeyle gizemli bir takım şifrelerle kurtulacaklarına, direkt Allah'la irtibat halinde olan zatların onları kurtaracaklarına ve onları cennete ulaştıracaklarına inanmaktadırlar. Var olan bu eğilim ve mislisizme olan teveccüh, tasavvufu incelemeyi, onun esas ve ilkelerini Kur'an ve sünnete arz etmeyi zorunlu kılmaktadır. Tasavvuf kelimesinin kökenine dair. İslam, mistisizm anlayışının tasavvuf olarak isimlendirildiğini anlattık. Tasavvuf erbabının tasavvuf tariflerini incelediğimizde, diğer mistik akımlarla neredeyse aynı şeyleri savunduğu ve bu yolla insanlara aynı şeyleri vaat ettiğini göreceğiz. Kur'an ve sünnet terminolojisinde bulunmayan tasavvuf kelimesi nedir ve nereden gelmiştir? Neden bu akımın sahipleri kendileri için bu ismi tercih etmişlerdir? Başlangıç olarak belirtmeliyiz ki, kelimenin kökeni ve mutasavvıfların niçin bu ismi aldığı tam bir keşmekeştir. Mutasavvıflar dahi bu konuda hemfikir değildirler. Kelime hakkında farklı görüşleri şöyle sıralayabiliriz. 1. Bu safadan gelmektedir. Türkçede safiyet olarak kullandığımız temizlik, arılık, duruluk gibi anlamlara gelir. Sofilerin Allah'la muameleleri temiz, safi, duru olduğundan böyle isimlendirildiler. Kelimenin aslı safeviydi. Dile ağır gelince Sufi diye kullanıldı. Kitabın sahibi olan Ebu Bekr Muhammed bin İsak bin Yakup el Kelabizi el Buhari en eski mutasavvıflardandır. 380 yılında vefat eden yazar, ilk nesil mutasavvıflara en yakın olan kişidir. Yine mutasavvıfların büyüklerinden Ebu'l Abbas Ahmet bin Zevruk, Kavaidul Tasavvuf kitabında bu görüşü tercih eder. Ebu Nuaym el-Espahani de hinyet Evliya ve Tabakatül Asviya'da bu görüşü seçer. 2. Bu Suf, yün kelimesinden gelmiştir. Bir züht ve dünyaya değer vermeme alameti olarak Sufiler yün elbise giyerlerdi. Kimisi de rüzgarın karşısında yün neyse Allah'ın iradesine teslim olma yönünden de Sufi öyledir. Teslimiyet ve rızasını ifade etmek için böyle kullanılmıştır. Demektedir. Genelde araştırmacılar, dil yönünden ve hallerini ifade etme yönünden bu görüşü seçmişlerdir. 3. Beni Sufe'ye nispetle böyle söylenmiştir. Bunlar, Kabe'nin yakınında bulunan, hacılara Allah için hizmet eden, ahlaki değerlere önem veren bir kabileydi. Sofiler, hizmet ve zühlerinde bunlara benzediğinden böyle isimlendirilirler. Tasavvufa yönelik eleştiriler çoğaldığında hususen de tasavvufun İslam menşeli olmadığı görüşü dillendirildiğinde bazı mutasavvıflar bu görüşe yapışmışlardır. Böylece Allah Resulü'nün asabından kendilerine dayanak bulmuş ve kendilerini İslam'ın ilk yıllarına nispet etmişlerdir. Bu görüşle alakalı İbni Teymiye ve İbnül Cevzi'nin Rahimehumullah eleştirileri olmuştur. Ashab-ı Suhfa'nın mescitte yaşaması ve sahabelerin infaklarıyla yaşamaları bir tercih değil, zarurettir. Bundan dolayı İslam'ın hizmetkarları olmuş ilmi yayma, davetçilik ve cihat sahalarında en önde olmuşlardır. Müslümanlar fetihlerle beraber zengin olduklarında bu zorunlu müessesi ortadan kalkmıştır. Mutasavvıflarsa ömür boyu bu hale devam etmektedirler. Bu durumda İslam'a ve Müslümanlara hizmet etmek bir yana kendi nefisleriyle meşgul olurlar. 4. Başın ense tarafına nispet bu isim verilmiştir. Sufetin kafa, Arapça'da ense köküne ıtlak edilir. Kafanın en yumuşak kısmı burasıdır. Sufilerde gerek güzel ahlakları, gerekse de yumuşak tabiatlı ve muamelesi kolay insanlar olduğundan böyle denmiştir. 5. Sıfat kelimesinden türemiştir. Mutasavvıflar, dinen ve örfen sevilen ve övülen sıfatlarla sıfatlandırıldıklarından onlara böyle denmiştir. 6. Suhfa asabına nispeten böyle denir. Çünkü Nebi'nin mescidinde misafir olarak kalan Suhfa asabı, yaşantı olarak tasavvuf ehlinin örneğidir. Dünyadan el çekme, şer'i ilimlerle uğraşma ve İslam'a hizmet etme yönünde Sofiler onlara benzemektedirler. 7. Birinci saf anlamında bu isim kullanılmıştır. Cemaat namazlarında amelde önce olanlar ilk safta yer alırlar. Sufiler de ibadetler konusunda hassasiyetleri nedeniyle, Bunlara benzetilmiştir. 8. Yunanca Sofiya kelimesinden türemiştir. Yunan filozofları bu kelimeyi düşünce ve amelde olgunluk ve kemali ifade eden hikmet için kullanmışlardır. Mutasavvıflar bu görüşe karşı çıkarlar. Sufi ismi ilk kullanıldığında henüz Yunan felsefe kitapları Arapçaya tercüme edilmemiş ve Müslüman bilginler bu kavramlarla tanışmamıştır derler. Görüldüğü gibi mutasavvıflar dahi isimlerinin kaynağı hususunda ihtilaf içerisindedirler. Bu durum tasavvuf kelimesinin İslami bir kavram olmamasından kaynaklanmaktadır. Elbette şunu inkar etmiyoruz, ıstılahlarda çekişme olmaz. Yani bir topluluğun bir kavrama özel bir anlam yükleyip onu kendi terminolojilerinde kullanmasında bir beyis yoktur. Ancak bunun için iki kayıt zikretmek zaruridir birincisi kavramın içerdiği anlam itibariyle veya kullanım anlamında İslam'ın öğretileriyle ters düşmemesi gerekir. Örneğin, muhacir ve ensar sahabenin kendileri için seçtikleri ve belli bir zümreye delalet eden bir kelimeydi. Allah ve Resulü bu kavramı reddetmedikleri gibi bu kavramı Kur'an ve sünnette kullanarak meşruiyetini kabul etmişlerdir. Ancak bazı sahabeler bu meşru kavramları İslam'ın yasakladığı asabiyet, ırkçılık için kullanınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna itiraz etmiştir. Bu tartışma esnasında sahabeden biri ey ensar topluluğu diye bağırınca bir diğeri ey muhacir topluluğu diye bağırmıştır. Bu kavramlar bir ırkı yüceltmek ve diğer kavimleri aşağılamak için kullanılmasa da İslam'ın yasakladığı kardeş kavgasına aracı olarak kullanılmıştır. Bu durum karşısında Allah Resulü'nün tepkisi şöyle olmuştur. Ben aranızdayken cahiliye davası mı güdüyorsunuz? Bırakın onu. O pisliktir. İbn-i Kayyım rahim Eghullah bu durumu şöyle ifade eder. Bir zarar doğurmadığı müddetçe ıslahlarda çekişme olmaz. İkinci kayıt ise kaidenin İslam'a muhalif bir anlamı lafız itibarine içermemesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zahiri İslam'a muhalif özel isimleri dahi değiştirmiş, daha güzel isimler koymuştur. Allah Resulü ismi Asiye yani isyan eden olan bir bayanın ismini bilakis sen Cemile'sin diyerek değiştirmiştir. Sahabeden Ebi Useyd çocuğunu peygambere getirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ismini sordu. Aldığı cevaptan memnun olmayınca, onu münzir olarak değiştir diye emir buyurdu. Zeynep annemizin ismi Elber'di. İyilik anlamına gelen bu isim İslam'ın nefisleri temize çıkarma ilkesiyle uyuşmadığından Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu ismi Zeynep olarak değiştirdi. Tasavvuf terimi de zikrettiğimiz bu kaideye dahildir. Bir kavmin bunu ıstılah olarak alıp kendilerine ve meşreplerine kullanmalarında bir beyis yoktur. Ancak mesele bununla ne kastettikleri ve bu kavram altında neler yaptıklarıdır. Yazı serimizin ilerleyen sayfalarında görülecektir ki, bu kavramla kast edilen ve altında icra edilen fikri ve ameli çalışmalar İslam'dan çok uzaktır. Tasavvuf erbabının tasavvuf tanımları ve aldatma Tasavvuf kelimesinin kökünde ihtilaf ettikleri gibi bu kavramı tanımlarken de ihtilaf etmişlerdir tasavvufçular. Onların büyük imamlarından eh-sühre şöyle ifade eder durumu. Şeyhlerin tasavvufun mahiyeti hakkında sözleri, tarifleri bin sözden fazladır. Risalet-ül Kuşeyri'ye sahibi Abdülkerim bin Havzan Abdülmelik el-Kuşeyri'nin kitabından bazı tanımları aktaralım kitabında tasavvuf babı isimli bir bölüm açar ve 50'den fazla tarif zikreder. Cüneyd'e tasavvuf'tan soruldu. Allah'ın seni senden öldürmesi ve kendinden diriltmesidir dedi. Yani nefsini görmeyecek şekilde ondan vazgeçmen sadece Allah'ı görmendir. Muhammed bin Ali el-Kasap tasavvuf güzel ahlakın güzel insanlarda ve güzel bir toplumda açığa çıkmasıdır dedi. Maruf el-Kerhi, tasavvuf hakka yapışmak ve insanların ellerinde olanlardan ümitsiz olmaktır, der. Harraz, yer gibi olmaktır. Yere her türlü pislik atılır ancak ondan sadece güzel olan şeyler çıkar, der. Sel bin Abdullah, Sofi, kanını heder olmuş, malını da mübah görendir, der. Yani nefsinden ve malından vazgeçmiş olandır. Rüveyn, nefsi Allah'ın iradesine bırakmaktır, der. Tasavvuf erbabı, tasavvufu tanımlarken çok güzel ifadeler kullanmış, nefis teskisi ve ahlakı önemseyen her iyi niyetli insanın dikkatini çekmişlerdir. Zikredilen tanımların çoğu Allah'a teslimiyet, dünyadan ve nefisten yüz çevirme, adanmışlık, sürekli ibadet ve güzel ahlaktan bahseder. Ancak tasavvuf bu değildir. Bu bize anlattıklarıdır çünkü onların dini iki kısımdır kendi aralarında konuştukları ve dış dünyaya anlattıkları. Bu da onları güvensiz kılmakta ve söylediklerine temkinle yaklaşmayı gerektirmektedir. Şimdi onların bizlere nasıl baktıklarını onlardan dinleyelim. Cüneydi Bağdadi eş şibliye dedi ki, ''Biz bu ilmi muhkemleştirdik. Sonra da onu sirdaplara, mağaralara gizledik. Sense geldin onu insanlara anlatıyorsun.'' Şıbliğ dedi ki, ''Konuşan ben, Duyan benim. Bu alemde benden başkası mı vardır? Bu sözdeki küfürden Allah'a sığınırız. Konuşan da aynı, dinleyen de. Alemde ondan başkası yokmuş. Diğeri de açıkça Allah'ın ayetlerini tahrif edip, Allah'ın hakkında delil indirmediği manalara yormaktadır. Böylece batıl dinini Kur'an'a dayandırmaktadır. El-Kelabizi bir başkasından şunlara aktarır. Eğer o Resul bizim adımıza bir takım sözler uydursaydı, onu elimizle yakalar, sonra da onun şah damarını keserdik, ayetlerinden kastedilen şudur. Resul, vecd halinde hissettiklerini, rüsum ehline, şeriata tabi olanlara anlatsaydı, böyle olurdu. Bu duruma Allah'ın şu sözü delalet eder. Allah sana indirileri insanlara ulaştır, sana kendimizi tanıttığımızı ulaştır demez. Gazali, Cüneyt'ten şu cümleleri aktarır. Ünsiyet ehni dua, münacaat ve halvetlerinde öyle sözler söylerler ki avamdan biri işitse onu küfür zanneder. Yine Gazali, Selbin Abdullah et Tüsteri'den aktarır. Alimin üç ilmi vardır. Herkese anlattığı zahir ilimler, sadece ehline anlattığı batın ilimler, sadece onunla Allah arasında olan ve kimseye anlatmadığı özel ilim.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 Batının da sadıklardan olduğunu bilirler. Çünkü onlar bu hali kendi nefislerinde yaşarlar. i̇bn Arabi ise şöyle der. İlim ve keşfin bu kısmı insanların çoğundan gizlenmelidir. Çünkü anlaşılması zor ve insanların onda telef olması yakındır. Bundan dolayı Hasan-ı Basri bu konuları konuşacağında Merkat el-Subhi ve Malik bin Dinar gibileri çağırır onlara anlatırdı. Kapısını diğer insanlara kapatırdı.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 Ta ki inkar edip nefret etmesinler. Hal böyle olunca tasavvuf ehline güvenmek mümkün değildir. Çünkü bize tasavvuf diye anlattıklarıyla kendi aralarında konuştukları şeyler aynı değildir. Bir kavim düşünün ki, inandıklarının İslam olmadığını, şeriatın bu inancı zındıklık kabul edip onların ölümüne fetva vereceğini biliyor ve ikrar ediyor. İslam şeriatının mürteddik olarak kabul ettiği şey ise sırların sırrı, keşiflerin sonucu ve yüce makamların eseri olduğuna inanıyor. Allah'ın şeriatı semadan indiyse bunların yaşadıklarının kaynağı nedir acaba? Öyle ya Kur'an kendisinin hak olduğunu ispatlarken özellikle bir noktaya vurgu yapıyor. O Kur'anı düşünmezler mi? Şayet Allah'tan başkasının yanından gelmiş olsa onda ihtilaflar, çelişkiler bulurlardı. Nisa Suresi 82. Ayet Bu haliyle tasavvuf ve şeriat çelişkilidir. Birbirine zıttır ve bu zıtlıkta iman küfür seviyesindedir. İkisi de Allah'tansa bu çelişki olup bu dinin batıl olmasını gerektirmez mi? Allah'a sığınırız bu kavmin safsatalarından. Bu yalanlarını meşrulaştırmak için Nebi'ye iftira etmekten geri durmuyor ve onun da asabına bazı sırları gizli verdiğini iddia edebiliyorlar. Gerçi Allah'a iftira edip dini, şeriat ve batın ilimleri diye ayıranların Nebi'ye iftira etmesi gayet doğaldır. Allah peygamberine şöyle demiyor mu? Ey Nebi! Rabbinden sana indirileni insanlara ulaştır. Şayet bunu yapmazsan Risalet vazifeni yerine getirmiş olmazsın. Eğer tasavvufçuların gizlediği şeyler Nebi'ye indirilenler arasında olsa Nebi'nin onu insanlara açıklaması gerekirdi. Açıklamadığına göre Nebi'ye böyle şeyler indirilmemiştir. Bu noktada Aişe radıyallahu anha annemizin şu rivayetini hatırlatmakta fayda vardır. Her kim Resulullah Allah'ın kitabından bir şey gizledi derse Allah'ın Resulüne büyük iftira atmış olur. Halbuki Allah, ey Resul sana Rabbinden her indirileni tebliğ et, şayet bunu yapmazsan Allah'ın risaletini tebliğ etmiş olmazsın buyurmaktadır. Tasavvufun menşei. Tasavvufu yakından inceleyenler, onun menşei konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Tasavvuf kaynağı, usul ve metotları, uygulama ve esaslarıyla İslami midir yoksa başka kültürlerden etkilenmiş midir? Özellikle İslam'a aykırı uygulamaları ve diğer batıl din ve felsefelerdeki mistisizmle olan benzerliği nedeniyle bu konu tartışılmıştır. Bu konuda farklı olan farklı görüşlere baktığımızda şunu görürüz. Bir sonraki yazı dizimizde bu konuyu anlatmaya çalışacağız. Sözün sonu alemlerin Rabbine hamd olsun. Bu yazı Tevhid dergisinin 38. sayısında yayınlanmıştır.